Başlamış olduğumuz üç ayları Ve Recep-i Şerif ayını Hakkımızda Hayırlara vesile eylesin Programıma başlarken Peygamber Efendimizin Aleyhissalatü Vesselam'ın Duasıyla Başlamak istiyorum Allah'ım Recep ve Şaban aylarını Hakkımızda Mübarek eyle, mübarek kıl, affımıza vesileyle ve bizi Ramazan ayına kavuştur Ya Rabbi, ulaştır Ya Rabbi. Efendiler Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellemin üç aylara başladığında, Yaptığı dua bu değerli dinleyenler. Allah'ım hakkımızda Recep ve Şaban ayını mübarek kıl ve bizleri Ramazan ayına ulaştır. Cenab-ı Hak hem 3 aylarınızı hem Recebi Şerif ayını hem de Rekâip kandilinizi tebrik ediyorum, regaip kandilinizi, Rabbim hayırlı ve mübarek eylesin. Cenab-ı Hak, bu üç ayların, kutlu zaman dilimi, bereket ayları, rahmet ayları, Rabbimizin, rahmetinin, merhametinin, Lütfularının saanak saanak yağdı. Bu kutlu zaman diliminin üç ayların ilk Cuma gecesi olan regaip gecesinin regaip kandilinin faziletinden, hayrından, yümlünden, bereketinden, azami istifadeyi cümlemize nasip eylesin. Tekrar hem üç aylarınız hem recep Şerif ayınız hem de regaib kandiliniz hayırlı, mübarek ve bereketli olsun inşallah. Bir üç aylara Rabbim daha kavuşturdu bizlerin. Ona kainatın zerratı adedince hamd ve sena ediyorum. Öyle ya bundan önce aramızda olup bu üç aylara yetişemeyen çok insan var. Rabbim bizleri böyle bir üç aya daha kavuşturdu. Kutlu bir zaman dilimine. Hakkını verebilirsek bizim için nimet olur. Hakkını veremezsek bizim için vebal olur. Kaçırılmış bir fırsat olur. Rabbimiz... Ben size bir fırsat daha vermiştim. Der veya demez onu bilemem. Ama bildiğim bir şey var ki bir yunma yıkanma kurnası bir fırsatı ganimet böyle bir üç aylar daha Rabbim kavuşturdu bizleri. Onun için bugünden itibaren değerli dinleyenler tertemiz bir sayfa. Yepyeni, tertemiz bir defter açıverin hayatımızda. Bu aylarda yapılan amellerin, çekilen, edilen zikirlerin, tövbe ve istiğfarların, duaların, zaman ve zeminine göre 7, 70, 700, 1000 sevaba kadar ulaştığı bir dilim içerisine girdik. Bir zaman içerisine girdik. Yarın Rekayip Kandili 1 Mayıs Perşembe günü akşamı. Sonrasında Miraç var. Sonrasında Bereat var. Sonrasında ayların sultanında yine gecelerin sultanı dediğim Kadir Gecesi var. Efendimiz'in duası Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur. Sanki eğer bizler Recep-i Şerif ayını, Şaban-ı Şerif ayını ne kadar iyi değerlendirirsek, iyi hazırlanırsak Ramazan ayından o kadar iyi istifade ederiz gibi anlıyorum ben. Evet, bugünkü sohbetimiz üç aylar merek ayıp kandili tabi bir kısadan hissemiz var efendim onu sizlerle paylaşmak istedim günümüz toplumunda ciddi sıkıntılar var maalesef çok dua edin ne olursunuz toplum çok hayra alamet bir şekilde gitmiyor Gün geçmiyor ki gazetelerden, televizyon ekranlarından, internet sitelerinden bir çocuk öldürüldü veya öldü haberi duymayalım. Toplumda ciddi bir sıkıntı. Gün geçmiyor ki bir koca bir kadınını öldürmüş haberi duyulmasın. Bıçakla yaralamış, asmış, kesmiş, şöyle yapmış, böyle yapmış... Maalesef ciddi manada sıkıntıların olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Aile mefhumu darmadağın olmuş maalesef. Ben buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Yetkisi olan yetkililere bu konuda. Bir dönem kanun çıkarıldı. Bir düzenleme yapıldı. Kadınların haklarını koruma noktasında. Aileyle ilgili kaç defa program yaptım burada sayısını bilemem. Efendimizin aleyhissalatü vesselamın sizin en hayırlınız ailesine en güzel davrananınızdır buyuruyor. Efendimizin hayatında değil dövmek eşine bir tabiri caizse fiske vurduğu hakaret ettiği bağırdığı çarptığı vaki değil. Fakat fakat Güya, kadınların hakları korundu, düzenlemeler yapıldı, kanunlar çıkarıldı. Tabi kesinlikle tavsip etmiyorum bakın. Yani bir erkeğin, kadınını dövmesi erkeklik değil. Erkeksen diyorum ben o erkeklere, o erkekliğini nefsine tasla. Bir nefsine erkeklik yap da, efendimize benze, erkeksen eğer. Fakat oluyor, şeytana uyuyor, nefsine uyuyor, ne bileyim. Kadın gidiyor karakola, şikayet ediyor. Nasıl ben buradan bu kanunu çıkarma noktasında parmak kaldıran vekillere kadar sesleniyorum. Erkeğe evden uzaklaştırma veriliyor. Ve evin erkeği kendi evine gidemiyor. Hakimin kararına göre 15 gün bir ay iki ay ne ise tabi sonra işte bu noktaya geldi toplum benim ninelerim analarım yani çekmiyor muydu nasıl bir medeniyet Akif diyor ya medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar zina gayrimeşru ilişki kanunun yasak değil maalesef. Evli olsun, bekar olsun. 18 yaşını geçti mi? Bağışlayın, alan veren razı oldum bitiyor iş. Bu ülkede gayrimeşru ilişki yasak değil. Bir de bu ile ilgili sözde diyeyim ben ona, hanımların, kadınların haklarını koruma kanunu çıktı. Ve bu noktaya geldik. Sonrasında o erkek yine şeytanın, nefsinin ve çevresinin de etkisiyle, Geliyor, bu sefer başlıyor bıçaklamalar, öldürmeler, boşanmalar, aile yuvalarının dağılması ve bugün maalesef üzülerek ifade ediyorum. Toplum ciddi manada sıkıntıda. Hep ümitle konuştum, ümitle konuşacağım, ümidimi de kaybetmeyeceğim ama toplumun gidişatı çok hayra alamet değil değerli dinleyenler. Kadın kadınlığını bilmiyor, erkek erkekliğini bilmiyor. işçi işçiliğini bilmiyor, patron patronluğunu bilmiyor. Bir fırın işleten bir kardeşimiz. Hocam 55 TL veriyorum yevmiye, adam gelmiyor zorla getiriyorum. Bin rica, millet. Neden? Ve söylediğim ve o kardeşimizin de söylediği ben işsizlik yok inanmıyorum buna diyor. İş çok, iş beğenmemi var. Ve günümüz insanı maalesef çaba sarf etmeden, yorulmadan, terlemeden, gayret etmeden köşeyi döneyim, çok kazanayım, zengin olayım, son model bir araba çekeyim. Ne bileyim böyle. Kısa yoldan böyle bir yere varayım. Bu noktada bu şekilde giden bir toplumun sonu sahili selamet değil değerli dinleyenler. İşte bunun için bir kanun değil elli kanun çıkarsanız bu işi kalbi olarak çözmezseniz, ruhi olarak çözmezseniz, manevi olarak çözmezseniz hukuksal, polisiye, kanunlarla, şartlarla bu iş halledilmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde diyor ya Akif. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerde diyor. Bu noktadan. Şu paylaşacağım kısadan ise size bir ölçü veririm bilemem. Ama eğer bu toplum düzelecekse, ailede kadının ve erkeğin haklarını koruyacaksak, bu ancak Efendimizin sünneti, Allah'ın da Kur'an'ın da gönderdiği ölçülerle olur. Başka işte olmuyor. Sosyalizm, kapitalizm, komünizm, siyonizm, falanizm filanizm. Hiçbir izmin insanlığın problemlerini çözdüğü görülmedi. de çünkü. Bunun içindir ki, Mümin ve Müslümanlar olarak üzerimize çok vazife düşüyor. Efendimiz'i tanıtma. Kur'an'ımızı anlatma. Allah'ı sevdirme. Yani toplum şu anda ciddi manada. Ben rahatsızlık duyuyorum değerli dinleyenler. Gazete sayfalarından, televizyon haberlerinden, internetten site haberlerinden. Yani önümüzde maalesef, oh be, dertlirecek bir tablo göremiyoruz. Daha önce anlattığımı hatırlıyorum. Çoğu yerde de tazi yerinde anlattım bunları. Bir gün Karataş civarına bir sohbete gidiyorum. Götüren vatandaş bir evlerde. Işıklarda durdu. Şöyle saatine baktı. Hocam dedi biraz hız yapacağım dedi geç kaldık filan. Vallahi abi sen bilirsin dedim bana problem yok. Araba senin ehliyet senin. Yeşil yandı bir kalkış yaptı vatandaş. Sonra yavaşladı baktım. Hayırdır dedim. Hocam bak dikkat et dedi. Burada mobesa var. 70'i geçtiğin an mobese fotoğrafı çekiyor, ceza makbuzuyla beraber adresini gönderiliyor dedi. O anam of demişim, ne oldu ya hoca dertlerimi mi depreşti? Şu emniyetin mobesesine inandığımız kadar Allah'ın iki mobesesi var kiramen katibin. Buna inanabilsek, inansak hakkıyla iş bitecek dedim ben. Adam böyle bir durdu arabayı kenara çekti. Hoca mahvettin beni dedi ya. Emniyetin mobesesinin elektriği gider. Kayıt bozulur. farz mı hal diyorum. Başındaki insan iltimas geçer görmeyebilir. Ama Allah'ın mobesesinin gece gündüz gizli açı küçük büyük her şey yazıyor. Ne elektrik gider ne kayıt bozulur ne iltimas geçilir peygamber kızı bile olsan. Emniyetin gönderdiği ceza makbuzundan korktuğumuz kadar, Allah'ın Kur'an'ında bildirdiği cehennem cezasından korksak, inansak iş bitecek dedim. Mesela bu. insanlara Allah'a iman. Yaptığımız her şeyden Allah'a hesap vereceğimiz duygu ve düşüncesi. Yoksa, ne bu kaçırmaların, ne çocuk ölümlerinin, ne kadın kesmelerinin, ne rüşvetlerin, ne yolsuzlukların, ne filanın, ne falanın önünü kesemezsiniz. Kesemezsiniz arkadaş. Kesilecek olsaydı Allah Kur'an'ında onu bildirirdi. Maalesef ciddi manada toplum bir dejenerasyon yaşıyor. Ciddi manada bir rahatsızlık var toplumda. Aile bireylerinin birbiriyle alakası yok. Sadece bir evin içinde kalmanın dışında bir birliktelikleri yok. Bağışlayın aynı yatakta yatan hanım ile beyim bile arasında mesafeler var. Anne babadan baba anneden, kız anadan delikanlı babadan uzak. Tabi ben bunu derken tamamen bir karamsar tablo çizmiş olmayayım ama fakat toplumun gidişatı da çok hayra alamet değil. İşte bunun için bu üç aylarda dua edelim ne olursunuz. Her şeyi evren, çeviren Allah düzeltir mi? Düzeltir. Biz yeter ki samimi bir kalple onun kapısına gidelim. Şöyle demiş, tabii biz bu dönemi biraz geçirdik ama mahkemede Adın ne senin diyor hakim. İsmim Yavuz efendim. Adını sordum adını diyor ismini bırak. Yavuz efendim diyor. Bizle dalga açıyorsun herhalde böyle ad olmaz. Onu çağdaş hale sokup biraz değiştirelim. Yaz kızım bu tavusmuş. Ne iş yapıyorsun sen? Talebeyim efendim. Yaz kızım öğrenciymiş. Kırlarda gezerken yakalanmışsın. E efendim bahar gelmişti. Onu seyrediyordum. Ha? Bu bahar komşunuzun kızı falan mı? Hayır efendim. İlkbaharda uyanan tabiatı kastetmiştim. Geri zekalı olduğunu açıkça belli zaten. Bir öğrenci tabiatla uğraşmamalı be evlat. Ama her şey tabiatın eseri diyorsan o başka tabi. Ne işin var senin bağlarda bahçelerde? Efendim ben orada gezerken birbirinden güzel çiçekleri seyreder, toprağın canlanışını tefekkür eder ve yaratılışın sırrına ermeye çalışırım. Kısacası o yeşilliklere hayranım. Yeşil dedin ha? Açık bir itiraf bu. Yaz kızım, bu da yeşillerdenmiş. Bir daha yeşilin ve doğanın sadece televizyonlardan seyrettirilmesine. Elinde bir tarih kitabı varmış senin ha? Bunun için ne dersin? Söyle bakalım. Geçmişimi öğrenmek istemiştim efendim. Başka işin yok mu sersem? Geleceğe baksana. Tarihini öğrenmek yasaktır bilmiyor musun? Bilmiyordum efendim. Devrim tarihi okumak serbesttir ama... Gerçek tarihini öğrenmen kesinlikle yasak. Efendim niyetim kötü değildi. Sadece büyüklerimin nasıl insanlar olduğunu öğrenmek istemiştim. Bu daha da kötü ya. Ya iyileri ararken iyi bilinen kötülerde öğrenirsen... Hem iyileri bilmen de iyi olmaz. Yaz kızım. Bir daha tarih okutturulmamasına. Cebinden bir namaz takkesi çıkmış. Dedenin takkesi değil herhalde ha he? Değil efendim. Benim dedem sarık bağlardı zaten. Senin bütün geçmişin karanlık ya. Yaz kızım. Gerçek aydınların yanında aydınlanıncaya kadar... ...göz hapsinde bulundurulmasına. Sıradaki kız gelsin. Adın ne senin evlat? Ayşe efendim... Ne kadar da ters bir ismin var senin. Bu yüzden tersten okuyup düzeltmek gerek. Böylelikle sizin için düşündüğümüz kimle çok uygun düşer. Ayşe'nin tersi eşya. Yaz kızım. Bu kız eşyaymış. Sen eşya başındaki örtü için ne diyeceksin? Diye devam ediyor sorgulama. Tabii şimdi böyle hakimlerin, hakimlerimizin kalmadığını düşünüyorum. Aydın, adil vicdanına göre hareket eden ve cüzdanına göre değil, her şeyi hukuk çerçevesinde yapan hakimlerin mevcudiyetinin tam olduğuna inanıyorum. Gençliğimiz de inşallah özüne bağlı, tarihini bilen, Allah'ını bilen, Kur'an'ını bilen, peygamberini bilen bir nesil yetişiyor inşallah. Bunlar da bizim ümit tomurcuklarımız efendim. Tekrar hem üç aylarınız, hem recep bir Şerif ayınız hem de Regaib Kandiliniz hayırlı ve mübarek olsun. Cenab-ı Hak Bu fırsatı sizlere verdi Bakın Geçtiğimiz günlerde Bir taziyeye gittik Bir Selamlaştığımız Muhabbet ettiğimiz Bir Abimizin Abisi ölmüş Tabi oraya gidince bir öğretmen kardeşimizin de babası olduğunu Başka dostlarımızın da yakın olduğunu şahit olduk Orada Kur'an okuduk 2000'e yakın ihlas okumuşlar Yasinler Onların bir duası Ve biraz da nasihat ettik O sırada Tabi Vefat edenin bir yakını Evladı yani Yanımıza geldi bir anda adama bir fenalık geldi dil dışarı çıktı renk surat simsiyah oldu bir titreme yani adam gidecek neredeyse bir telaş taziye yerinde yani öyle sarı falan da yok adamda başka şey de yok ama bilemedik ambulans geldi falan Allah'tan bir kriz midir atlattı adamcağız fakat anlık bir şey. Değerli dinleyenler anlık. Hani bir varmış bir yokmuş. İnan biz böyle bir hayat yaşıyoruz. Hani pamuk ipliğiyle bağlı derler ya. Aynen öyle. Hayat ile ölüm arasında bir pamuk ipliğinden daha zayıf bir irtibat var. İnsanlar ölüyü unuttular. Neredeyse ölecek olan diriyle. Meşgul. Ambulans geldi, aldı götürdüler. Bir beş dakika önce hiçbir şeyin yok. Beş dakika sonra anında bitir Niye anlattım bunu? Böyle bir üç aylar. Gelin, sanki ömrümüzün son üç ayıymış gibi değerlendirelim. Bakın, Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Bu üç ayların nasıl bereketli olduğunu şöyle anlatıyor. Her ibadet ve iyiliğin sevabı geçmiş aylarda on ise Recep-i Şerif'te yüzü geçer. Yani bir La ilahe illallah dediniz Recep ayında en az yüz La ilahe illallah sevabı kazanıyorsunuz. Bir Estağfirullah dediniz yüz estağfurullah demiş gibisiniz. Ben demiyorum bunu. Sözüne itimat ettiğimiz, hayatında da yalanı görmediğimiz, sünnet-i seniyeyi hayatına uygulayan, hep iman hakikatlerini anlatmış, birçok alimlerimizden, rehberlerimizden, mana aleminin sultanlarından birisi, Üstad Bediüzzaman söylüyor. Şaban ayında, Şabanı mu azama diyor, üç yüzü geçer. Recep ayında yüzü geçiyor, katlama. Şaban ayında üç yüzü geçiyor. Bir la ilahe illallah dediniz. Şaban şerif ayında üç yüz la ilahe illallah sevabı. Kazanmış oluyorsunuz. Var mı böyle bir şey ya? Ve Ramazanı mübarekte ise bin'e çıkar bin. Kadir Gecesi ise 80 sene nafile ibadet sevabını kazandıran bir eşsizliğe ulaşır. Demek ki 3 ayların başından itibaren, bugünden itibaren insanların heyecanlanarak yeni bir İslami dikkat ve hassasiyete girmeleri sebepsiz değil. İşte böyle özel farklılıklara sahip mübarek aylar bizlere bir daha kucağını açmış. Bugünden itibaren. Yeter ki biz, bizler farkında ve şuurunda olalım. Böylesine özel ve güzel gün ve ayların. Bu ayların inanmış insanlara sağladığı günahlarından arınma fırsatından dolayıdır ki mahşerde günahkarların toplandığı yere doğru sürülen bazı insanları gören melekler soracaklar. Melekler soruyor bakın. Kime soruyor? İnsanlara soruyor. Hangi insanlara? Sizler üç aylara hiç erişmediniz mi? Ramazanı, Kadir gecesini hiç yaşamadınız mı ki? Günahlarınızdan arınamadınız da, günahkarların bulunduğu yere getiriliyor, sürülüyorsunuz. Onlar diyecekler ki, üç aylara eriştik. Ama... Ramazan'a da ulaştık, Kadir gecesiyle de buluştuk ancak onların insanın sene boyunca maruz kaldığı günahlarını affettirecek de yerde ve kutsiyette olduğuna ihtimal vermedik. Özel bir ibadet ve itaat halinde istifadeye yönelmedik. Bu sebeple de günahlarımızla geldik buraya diyeceklerdi. Evet, Recep ayı ile başlayıp Şaban ayı ile artarak devam eden af ve mağfiret deryası Ramazan ayında en üst dereceye ulaşır. Kadir gecesinde ise üç aylar boyunca kendini hazırlamış olan inanmış insan ilahi affa tam nail olacak bir ruh yüceliğine kavuşur. 80 sene nafile ibadet etmiş kul sevabına yetişebilir. Bu sebeple de bayramda kendine tertemiz bir beyaz sayfa açarak yepyeni bir hayata devam etme bahtiyarlığına dahi kavuşması söz konusu olabilir değerli dinleyenler. Çünkü Rabbimiz iman etmiş kulunun cehennemde azap görmesinden değil Cennette mükafata nail olmasından memnun oluyor. Bunun için de sebepler, vesileler hazırlıyor. Bazı ayları, günleri bazılarından üstün özelliğe sahip kılıyor ki inanmış insanlar bu vesilelerle birazcık kendilerine çeki düzen versinler. Yeni bir heyecan ve ümitle cennete layık bir hayata yönelsinler. Bundan dolayıdır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri 3 ayların başlangıcı olan Recep ayında oruçlarını namazlarını daha da çoğaltmış Şaban ayında ise bu artışı bir kat daha ileriye götürmüş Böylece ümmetine Ramazan'daki umumi affa layık hale gelme örneği vermiştir Bu sebeple Bu sebeplerle Bu aylar içinde samimi tövbe istiğfar yapılarak daha şekli bir ibadet hayatına başlanılmalı tutulacak oruçlarla kılınacak fazla namazlarla nafilelerle kaza namazlarıyla yapılacak hayır hasinatlarla sevabı daha çoğaltıp günahı daha da azaltma azimine girilir hatta kaza namazları oruçları Kul hakları gibi sorumlulukları tümüyle ödeyip bitirme niyeti bile söz konusu olabilir. Ta ki Ramazan'daki umumi affa girmeye tam layık hale gelmiş olsun. Bayramda da bir beyaz sayfa açarak başlasın yeni hayatına. Ancak unutmamak gerek ki bütün bu eşsiz fırsatlar, bu mübarek ayları ve günleri, şuurluca değerlendirme iradesi gösterenler için söz konusu oluyor. İşte bu duygu ve niyet içinde Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin tekrarladığı o duayı biz de yapalım. Allah'ım mübarek kıl bize Recep ve Şaban'ı affımıza vesileyle ulaştıracağın şehri Ramazan'ı. Evet Değerli dinleyenler, böyle bir zaman dilimine girmiş bulunuyoruz. Hayatın yoğun temposu içinde akıp giden zamanı değerlendirmek isteyenler için doğa ve niyaz mevsimi başlıyor. Bugün başlayan üç aylar, manevi birçok zenginliği içinde barındıran aylardır. Kıymetli gün ve gecelerin birbirini takip ettiği, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını bereketlendirmek ve değerlendirmek için bir fırsata daha kavuştuk. Bu ayların farkını, ehemmiyetini, değerini bilmenin ölçüsü. Ben kısa bir ifadeyle bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ayı ve sonraki Şaban ve Ramazan aylarını ve geceleri ne kadar farklı olarak değerlendirdiyseniz yaşarsanız o kadar farkını, değerini anlamış olursunuz. Ama bu Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı. Diğer aylar gibi sıradansa. Diğer ayları nasıl yaşadıysanız bunları da öyle yaşamışsınız. istediğimiz kadar biz diyelim ki vallahi ya Rabbi Recep ayı çok mübarek, Şaban ayı çok mübarek, Ramazan ondan da daha mübarek. Bu sadece sözde kalır sözde. Onun için hani başka bir ifade ile de meseleyi şöyle anlatmıştım. Ölüm sonrasına ne kadar inanıyoruz? Ölüm sonrasını ne kadar hazırlık yapıyorsak. Ölçü bu. Recep ayının farkını, Şaban ayının, Ramazan ayının, bu üç ayların değerini ne kadar anlıyoruz, ne kadar farklı yaşamışsak. Anlıyor musunuz meseleyi? Yoksa, caddelere, sokaklara, iki minare arasına, Hoş geldin üç aylar. Üç aylarınız mübarek olsun. İnternet sitelerine, televizyon ekranlarına, gazete sayfalarına. Üç aylarla haberler yapılsın. İnsan onu yaşamadıktan sonra, hayatına tatbik etmedikten sonra, o farkı hayatında fark etmedikten, fark ettirmedikten sonra, inan çok bir şey ifade etmez bunlar. Evet. Öteye, Meleklerin öyle bir sualine maruz kalmamak için Allah bize bir fırsat daha vermiş değerli dinleyenler La yuhat ve la yusan. Kainatın zerrata adedince hamd ediyorum Bizi bu yılında üç aylarına kavuşturdu Sen ey insan Niyet et Azmet Gayret et Allah'ım ben bu Recep ayını Regaip kandilini Miraç kandilini Berat kandilini Kadir gecesini Şaban ayını Ramazan ayını Şöyle şöyle şöyle şöyle Şöyle geçirmek istiyorum Geçireceğim inşallah Şu kadar oruç tutacağım Şu kadar Kur'an okuyacağım Bu kadar tefsir Hadis ilmihal okuyacağım neyse bu kadar hayır hasenat yapacağım. Sadaka vereceğim. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Niyet ettin. Azim ettin, gayret ettin. Rabbim cümlenize sağlık, sahat, afiyet, ameli salih uzun ömürler nasip eylesin. Ancak her fani gibi biz de öleceğiz. Böyle bir niyet ettik. Derler ya Allah gecinden versin. Yarında dünyadan terkimevke eledik. Terki mekana eledik. Mekan Azrail aleyhisselam geldi emanetini aldı. Eğer o niyetinizde samimi iseniz Allah sizi 3 ayları değerlendirmiş gibi sevapla amel defterimizi dolduracak. İnancım, ümidim o işin en başı niyet. Ama Böyle bir sevaba nail olmak için Böyle niyetlenmek değil Öyle yaşamak için niyetlenmek Öyle değerlendirmek için niyet etmek Ha, O da ayrı bir şey İymiş ya ben böyle niyet edeyim de Yaşasam da yaşamasam da e, Ölüm var ya hani ölürsek de en azından Böyle bir sevap alalım değil Değerlendirmek için Yaşamak için niyet Evet Üç aylar Müminin hayatında dikkat etmesi gereken en önemli manevi mevsimler değerli dinleyenler. Zira bu mevsim Allah Resulü'nün hayatında çok önemli. Aleyhissalatü Vesselam'ın o Recep ayının girişiyle birlikte ibadet hayatını daha da derinleştirip ahlaki özelliklerini daha da özelleştirmekteydi. Bireysel anlamda bu şekilde hareket ederken etrafındakileri de uyarıp bu ayları kulluk bilinci içinde geçirmeye özendirirdi. Efendimiz'deki bu manevi hazırlık bizler için de örnek teşkil etmekte. Zira üç aylar insani özelliklerin olgunlaşması ve iradenin kontrol altına alınmasında büyük rol oynayabilir. Recep ve Şaban aylarının feyzinden, ve bu aylarda bulunan regaib, miraç, berat gecelerinin rahmetinden istifade etmek bir mümin için büyük bir fırsat. Ramazan ayında da her türlü kötülükten kendini uzak tutan ve adeta melekleşmek gibi adeta ve insani vasıfların atmasına gayret edenler. Kadir gecesinde yapacağı ibadet ve tövbe ile manevi hazza ulaşabilirler. Değerli dinleyenler. Recep ayı ulvi bir yolculuğun başlangıcı gibi. İlk perşembe gecesi Regaip kandili. Regaib kandili kandiliyle karşılar insanı Recep ayı. Veda etmek üzereyken bir de miraç heyecanı yaşatır insana. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beş gecede duaların red edilmeyip kabul edildiğini ve bunlardan birisinin de Recep ayının ilk gecesi olduğunu buyurur. Regaib kandilinde yapılan duaların Allah katından geri çevrilmeyeceğini müjdeler. Recep ayının sonunda da Miraç kandilini idrak eder. Müslüman, Bediüzzaman Hazretleri Miraç gecesi ikinci bir Kadir gecesi hükmündedir buyurur. Bu gecede mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Sözleriyle de bu gecenin kıymetini ifade ediyor. Nitekim Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısının her anını büyük bir dikkatle izleyen sahabi efendilerimiz bu konuda bize pek çok bilgi aktarmıştır. Mesela Recep ayı ile ilgili olarak İbn Abbas radıyallahu anh şunları anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında bazı yıllarda peş peşe öyle oruç tutardı ki biz galiba hiç yemeyecek bütün bir ayı oruçlu geçireceklerdik. Bazı yıllarda da öyle oruç tutmazdı ki biz galiba hiç oruç tutmayacak derdik demiş. Bu vesileyle şunu da ifade edeyim. Tabi rahmetli anacığım geldi aklıma. Tabi insanlar inandığı insanlardan ne duyuyorlarsa ona inanıyorlar. Yani sen Allah'ıma cihan ol. Karşındaki insan... Sana tam inanmamışsa, güvenmemişse senin anlattığına da inanmıyor. O da ihtimal hocasından bir üç aylar orucu diye bir şey duymuştur. Üç ay devamlı Recep Şaban Ramazan'ı oruçlu geçirir. Değerli dinleyenler, Efendimiz ve Selamın Recep Şaban ve Ramazan'ı komple 90 gün oruçlu geçirdiğine ben bir yerde şahit olmadım, duymadım. İşte i̇bn Abbas radıyallahu anh Bazen diyor Recep ayında çok tutardı Bazen de hiç tutmazdı diyor Şaban ayında ama biraz fazla Oruç tutardı diyor Diğer aylardan tutmadığı kadar oruç tutardı diyor Ramazan ayı farz Onun için Recep Şaban aylarının Tamamen oruç tutulması Ramazan ayına Kavuşan bir Müslümanın 60 gün oruç tuttuğundan dolayı Ramazan'da zayıf düşeceği Ramazan'ı tam değerlendiremeyeceği noktasında çok tavsiye edilmiyor. Hani bir sahabi geliyor Efendimiz'e ben her gün oruç tutmak istiyorum Efendimiz kabul etmiyor onu. Ben peygamberim diyor. Yani peki ya Resulullah diyor ne yapayım? Kardeşim Davud'un yaptığı gibi yap diyor. Bir gün tut bir gün ye diyor. Yani Efendimiz'in Recep Şaban ve Ramazan aylarının tamamen oruç tutulması ile ilgili bir hadisi yok. Okumadım ben. Belki vardır bilemiyorum. Bizim okumamamız onun olmamasını alamet değil. Ama büyüklerin tavsiye etmediği Efendimizin hayatında görmediğimiz bir şey de herhalde oldu diyemeyiz. Onun için bir de şöyle bir ifadede bulunayım. Hanım kardeşlerimiz için diyorum. Bu neden diye sormayın. Efendimiz bu şekilde ifade etmiş. Öteye gidince sorarsınız ona. Nafile oruç olarak söylüyorum. Hanımın beyinden izinsiz nafile oruç tutması çok caiz görülmüyor. Farz orucu tutacak zaten o farz Allah'ın emri. Nafile oruçta hele hele bu üç aylar içerisinde çünkü bir iki yerde de böyle yaşadık. Efendimiz orada Bu işi çok uygun görmemiş Dolayısıyla Değerli dinleyenler Bu üç aylarda Gelin yepyeni bir sayfa açalım Rabbim bize bu fırsatı verdi Bugünden Kalplerimizdeki Hani Kin, adavet Düşmanlık, soğukluk Falan filan bunları bir silip atalım Biz Biz Yapılan bize iyilikleri hiç unutmamamız gerekirken kötülükleri unutmuyoruz. Bize yapılan kötülükleri de hemencecik unutmamız lazımken iyilikleri veriyoruz. Nerede bir fincanın kahvenin 40 yıl hatırı? Heh. Ne bir fincan kahvesi ya? Adamı yediriyorsun, içiriyorsun, adam seni arkadan hançerliyor. Sana öyle bir tuzak hazırlamış, üf! Antep diliyle seni süyükten aşağı itiyor. Bir fincan kahve değil, bir kamyon kahve versen adam tınında değin. Onun için bir ölçü bu. Size yapılan iyilikleri hiç unutmayın. Kötülükleri unut verin. Size yapılan iyilikleri ve sizin yaptığınız iyilikleri unut verin. Kötülükleri unutmayı verin. Tekrar ediyorum efendim. Size yapılan iyilikleri hiç unutmayın. Kötülükleri unutuverin. Sizin yaptığınız iyilikleri hemen unutuverin. Başa kalkmayın. Ve sizin yaptığınız kötülükleri hiç unutmayın. Vesselam. Kısa bir ara, ikinci bölümde regaib ile ilgili de birkaç kelam edeceğiz. Sonrasında sahabenin hayatından bir bölüm var. Vakit kalırsa, çünkü birkaç yerde de ya hocam o kadar çok günahım var ki affolmam mümkün değil sorusuyla karşılaştık adam asmış kesmiş yemiş içmiş hırsızlamış bilmem netmiş soymuş bak şimdi e ben diyor hocam mümkün değil affolmam diyor böyle bir soruya cevap değerli dinleyenler Vakit kalırsa işleyeceğim onu. Şimdi kısa bir ara inşallah. Hak dedi dağlar ve taşlar Aşk ile hak dedi dağlar ve taşlar Döküldü gözlerinden kan ile yaşlar döküldü gözlerden Kıyamdar u kuda secdede başlar Kıyamdar u kuda secdede başlar Mal peret İzlediğiniz Acantep Gül Efem. Dinlerken Dinlenin Evet Tabi Verdiğimiz arada Telefonlar geliyor Efendim Kocam izin vermiyor ama ben tutuyorum Falan Şimdi şunu ifade edeyim ben. Hanımların özel hallerinde, özel günlerinde namaz kılamazlar, oruç tutamazlar. Orucun tekrar kaza etmesi lazım da ama namazı kaza etmiyor bakın. O özel günlerinde namaz kılanlar için tabi namaz kılmış gibi sevap alırlar. Bunda da eğer bir hanım kardeşimiz samimi olarak tutacaksa, tutmak istiyorsa beyi de onun İslami bilgiden mahrum dinden diyanetten uzak hele bir de bunu biliyor dinin başka emir ve yasaklarını şartlarını yerine getirmeyip sadece bunu koz olarak kullanıp tutma diyorsa o hanım kardeşimiz tutmuş gibi sevap alır tutturmamanın vebalini Bey ötede verir hesabını. Böyle kısa bir özet yapayım. Regaip Kandili. İnşallah 1 Mayıs 2014. Tabii Recep ayının ilk mübarek gecesi Regaip Kandili. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem Regaip Kandili'nde yapılan duaların Allah katında geri çevrilmeyeceğini müjdeliyor mübarek üç aylar girer girmez gönüllerimize bütün ihtişamıyla merhaba diyen regaib gecesi bize her daim iyilik ve güzelliklere rağbet etmeyi fısıldar hayatımızla alakalı yeni kararlar alma imkanı sunar mesela namazlarını bir türlü istediği düzene sokamamış biri için üç aylık zaman dilimi kaçırılmayacak bir fırsattır üç ay boyunca namazlarını düzenli olarak kılmaya karar verip bu disiplinden taviz vermeyen biri namazdan kopmama adına önemli bir atmış sayılır. Sevgili Peygamberimiz Allah'ın bazı çok özel fiili tecellilerine mazhar olduğu nurani lütfu ihsanlara semavi mehvübelere eriştiği bir gece olarak tarif etmiş regaib kandilini. Hicri takvime göre yedinci ay olan Recep-i Şerif ayının ilk cuma gecesine tevafuk eder. Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece kandil gecesi olmaktır. Recep ayının ilk cuma gecesi beş derece katmerli bir mübarekiyete sahiptir. Her kandil gibi bir arınma, paklanma, aklanma, yunup yıkanma fırsatı, ibadet, dua ve istiğfar zamanı, ahirete yatırım vakti, müminler için bir fuar, bir panayır, bir çarşı, her türlü sevap ticaretinin yapıldığı bir pazar yeri adeta üç aylar ve kandil. Bir kalemin ifadesiyle, ölmüş ve çatlamış olan bir toprak için su ne ise, Ölmüş ve çatlak kalpler içinde bu gecenin ehemmiyeti olur. Recep ayının ilk cuma gecesidir rekaip kandili demiştik. Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece. Bununla beraber mübarek gecelerin hepsinin vakti mevzuunda şüphe var olabilir. Yani vakti tam olarak tayinde bazen bir iki günlük de olsa ihtilaf söz konusu olabilir. Sadece regaib gecesi bundan müstesna. Öyle ya. Mesela Kadir gecesi. Biz Ramazan'ın 27 gecesinde kutlarız ama Efendimiz son 10 gününde arayın diyor. İmam-ı Azam yılın her gecesinde arayın diyor. Bakın. Fakat regaib öyle değil. Rekaip kandili, Rekaip gecesi, Recep ayının ilk Cuma gecesi. Yani onun misimisi yok. Bu gecenin fazileti ile ilgili değerli dinleyenler, yapılacak ibadetlerle ilgili şu şekilde tavsiyeler var. Bir, Kur'an okuyarak geçirebiliriz. Peygamberimizin mübarek duası olan cevşen duasını okuyabiliriz. Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet edebiliriz veya edilen bir yere gidebiliriz. Bir sohbet meclisine, bir camiye ve selam. Allah rızası için namaz kılınabilir. Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapabiliriz. Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af ister, tövbe ve istiğfar edebiliriz. Sevgili peygamberimize bol bol selatü selam getirebiliriz. Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua edebiliriz. Hastaları, yaşlıları ziyaret eder. Yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirebiliriz. Eş, dost ve yakınlarımız da tebrikleşebiliriz. Şimdi mesajlaşıyor insanlar dargın küskünleri barıştırarak değerlendirebiliriz diye böyle tavsiyeler var evet tabi bir de bu gecede böyle nasıl bir namaz kılınmalı özel bir namaz var mı bilmiyorum ama bir yerde şöyle bir kayıt var 12 rekat namaz kılınması diye her rekatta Fatiha'dan sonra 3 Kadir suresi ile 12 adet İhlas suresi okunur denilmiş her iki rekatta bir selam verilerek 12 rekat tamamlanır, tamamlanır Denilmiş Bunda yani bazı tartışmalı şeyler Olabilir Fakat sadece bir yerde geçmiş bu Hani illaki Ben böyle bir namaz kılmak istiyorum Diyen varsa kılabilir Her rekatında 3 Kadir suresi Ve 12 adet de İhlas suresi 2-2 kılınıyor 12. rekat kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan 70 kere Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyü ala alihi denilir Sonra secdeye varılır Secdede 70 kere Subbuhun gudusun rabbul melaiketi varruh denilir Sonra secdeden kalkılarak diye oturulur Ve 70 kere Rabbı gfir varham ve tevecavız te'lem dedikten sonra tekrar secde edilir Secdede 70 kere ''Subbuhun kudusun rabbul melâketi varruh'' dedikten sonra isteklerimizi alemlerin Rabbine arz edilir. Tabi şimdi bu illa böyle olacak değil. Malumunuz ''Subbuhun kudusun rabbul Rabbuna ve rabbul melâketi varruh'' Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Kendisini ziyaret eden meleklere olan bir hadisesi var. Hani melekler Rabbimize Hz. İbrahim Aleyhisselam Halilim dediği, Rabbimizin dostum dediği bir peygamber. Çok zenginmiş. Fakat zengin olmak için zengin olanlardan değil. Yedirir, içirir, yardım eder, ikram eder. Misafirsiz yemeğe oturmaz ve selam. Melekler Ya Rab Hem Halil'im diyorsun Dostum diyorsun Hem peygamber hem de böyle zengin Hani biz bunları birbiriyle böyle bir türlü Bağdaştıramadık yani Gibi sanki haşa Gidin benim Halil'im bir ziyaret edin der Rabbimiz Melekler insan silüetinde Hazreti İbrahim aleyhisselam ziyarete gelirler tabi sofra serilir o arada meleklerden biri Subhun, kuddusun rabbuna ve rabbul melaiket ve ruh der Hz. İbrahim aleyhisselam adeta böyle beyninden vurulmuş deriz ya böyle bir hayret böyle bir dikkat o öyle mi dedi bilmiyorum ama Benim hadiseden anladığım şekliyle size söylüyorum Sizler ne dediniz ne dediniz siz Hele şunu bir daha tekrar et Ben Rabbimi tesbih eden Böyle bir zikir hayatımda görmedim Ne müthiş bir tesbih Ne müthiş bir zikir bu Rabbimizi nasıl bir tesbih Hele der, Bunu bir daha söyle Servetimin dörtte biri senin olsun der. Bir zikre. Melek hayret eder. Bir daha söyler. Subhun, Kudusun, Rabbuna ve Rabbul ve Ruh. Hazreti İbrahim Aleyhisselam adeta bayılacak gibi, kendinden sanat, geçecek, gibi. geçecek gibi. Böyle. Hani zevkten dört köşe deriz ya biz öyle bir kendinden geçer. Yahuder, şunu bir daha söyle, servetimin yarısı senin olsun. Ya, Hazreti Ali Efendimizin bana bir harf öğretene kırk yıl hizmet ederim, kölesi olurum dediği hangi kanaldan geliyor? Ya, öyle ben Muhammediyim demekle Muhammedilik olmuyor. Ben Alevi'yim demekle Ali'yi sevmek olmuyor ki. Hal hal. Meleğe ya bir daha söyle. Servetimin dörtte üçü senin olsun. Melek bir daha söyler. Subuhun, Kuddusun, Rabbuna ve Rabbul Melaiketü var ruh. Artık. Hazreti İbrahim aleyhisselam başka bir buutta adeta. Bu sefer der ki bir daha söyle servetimin hepsi senin olsun. Melekler anlar ki o zaman Rabbimizin Halilim dediği, Peygamberimizin dedesi Hazreti İbrahim aleyhisselam. Bizim de her namazda tahiyyattan sonra ona selat ve selam gönderdiğimiz İbrahim efendimiz gönlünü bağlamamış mala mülke Allah malına mülküne makamına servetine rütbesine yetkisine etkisine gönül bağlayanlardan eylemesin Allah kendisine secde ediyor gibi görünüp de servetine tapanlardan eylemesin menfaate secde edenlerden eylemesin Paraya, pula, bağ bahçeye, dünyaya secde edip, dünyaya eğilenlerden eylemesin efendim. Melekler, tamam ya Rab. Hatta bir rivayet daha var, bir daha söylerseniz size hizmetçi olurum der. Vay be. Ya işte hani doğulu kardeşlerimiz der ya. İnsanın hasosuymuş diye aynen böyle bir ifade kullanayım ben. Şimdi bir yere gidiyorsun, görüyorum taziyelerde şurada burada. Tabi edebiyle, adabıyla dinleyen zenginlerimiz bağışlasınlar, onları tenzih ediyorum ama malın, servetin, yetkinin, rütbenin, makamın fazlalığı ölçüsünde anlatan hoca olmuş, alim olmuş, ilim adam olmuş, kilosu kaç para ya? Parangı da konuş kardeşim. Nasrettin Hoca misali ye kürküm ye demiş ya hani. Nasrettin Hoca güldürü ustası değil ha, alim tefsir hocası. Karşılaşıyorum maalesef. Ne kadar paran varsa o kadar adamsın diyor adam. Zaten diyor biraz aklı çalışsaydı birkaç kuruş sahibi olurdu diyor. Abi ahmak diyesi geliyor. Senin de biraz aklın çalışsaydı Dünyada bırakıp da öteye hiçbir şey götüremeyeceğin o biriktirdiğin şeyleri öbür tarafa yatırım yapardın. Akıllı kim akılsız kim ötede belli olur. Yani ama maalesef toplumun gerçeği bu. İnanın yani bu şehirde edindiğim öyle tecrübeler var ki. Yani bir mekana gidiyorum taziye yerine garip kuraba fakir fukara cami cemaat bilmeseler bile ya şahit olduğum yerler var böyle 60-70-100 kişi bile olsa pir-dikkat, sevgi saygı, eteple dinliyorlar bir de söylemişsin, çıt yok ama öbür tarafta kim takar Yalova kaymakamın? sen konuş diyor ya sen Kur'an'ı oku diyor öbür taraftan tatlılar dağılsın, çaylar gelsin insanlar gelsin, hoş geldin beş gittin desin, muhabbet edilsin Ey sohbetle Kur'an'da bağışlasın beni Rabbim. Fon müziği gibi devam etsin. Ya böyle bir şey olamaz ha. Birazcık öğrenin be. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan. Bir subhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melaiketü ver ruh tesbihini. Öğreten meleğe servetinin hepsini veriyor. Bir de senin diyor ben emrine gireyim kölen olayım diyor. Feil olsun parasına buluna, makamına, servetine, yetkisine, etkisine güvenip, ilim adamlarını aşağılayanlara, alimleri hor ve hakir görenlere, fakir fukara, garip, kura, bağda olsa, hocalara, üstten bakanlara. Vallahi üstten de baksan, alttan da baksan, yine o hocanın önüne getirileceksin. Bir kefenle, o hocanın imamın gayının içine konmuş olarak, Sesin de çıkmayacak. Ve hoca da senin cenaze namazın kılacak. Eninde sonunda düşeceksin hocanın eline. O hor gördüğün, o aşağıladığın, o hiç aklı yetmez dediğin, adam bile kabul etmediğin hocanın önüne konacak. Ve cenaze namazın kılınsın isteyeceksin. Gel kör ki hocanın da öyle bir yetkisi yok. Ben bu adamın cenaze namazını kılmam gibi bir yetkisi de yok. Mecbur kılacak o da emir guru çünkü ve selam. neyse efendim mevzumuzu fazla dağıtmayalım ben zannediyorum şimdi çoğu dinleyicilerimiz bu subuhun kuddusun rabbuna ve rabbul melaiketi ve ruh duasının manasını soracaklar şöyle tabi bu duayı yazmak isteyen kardeşlerimiz yazabilirler subuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul Meleikatu ve Ruh. Tekrar ediyorum. Subhân, Kudusun, Rabbuna ve Rabbul Meleikatu ve Ruh. Münezzehsin Mukaddesin. Meleklerin ve Ruhun Rabbisin ey Rabbim. Ruh derken de Cebrail Aleyhisselam kastediliyor Allahu Teala. Evet Yani bakın Efendimiz bize Az sözle Çok sevap kazanacak yolları göstermiş Subbuhun Kuddusun Rabbuna ve Rabbul Melekete var Bu da bir üç aylar hediyemiz olsun Efendim sizlere Cenab-ı Hak tekrar bu ayların ve bu gecelerin Feyzinden yümlünden, bereketinden azamı istifadeyi cümlemize Nasip eylesin hem üç aylarınız hem regaib kandiliniz hayırlı ve mübarek olsun. Üç aylarınızı ve regaib kandilinizi tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun efendim. Rahman Rahim. Ey bizleri varlığa erdiren var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzel Rabbimiz. Sana sonsuz hamd senalar olsun. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz selatü selam olsun. İçinde bulunduğumuz şu Recebi Şerif ayını ve önümüzde idrak edeceğimiz Regaib kandili münasebetiyle bu ayların ve Regaib kandilinin senin katındaki kutsiliğini de vesile edinerek dergahı ilahinin önünde ellerimizi açıp yalvarıyoruz. Ya ilahe'l alemin, bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor. Bu mübarek aylar ve bu idrak edeceğimiz regaib gecesinde bir kere daha halimizi sana arz etmek istiyoruz. Ey çaresizlerin çaresi, senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur. Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur. Ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur. Yalnızlıkla tir tir titreyen kalplerimizi iman ve itminanla doyur. Ey koruyup kollayan Allah'ım. Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, Bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla baş başa bırakma. Akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, Nefislerimizi cismaniliğin baskılarından, Gönüllerimizi de heva ve heveslerin öldürücü oklarından siyanet eyle ya Rabbi. Biz kullarını ilimde kibir ve gururdan, ibadette riya ve gafletten, ve duygularına renk attıran ülfetten koru ya Rabbi senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak hep rızadan söz edip gazap arkasında koşmak ne acıdır ya Rabbi sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi Ey günahları bağışlayan, şu mübarek aylarda ve bu mübarek gecelerde, mübarek ayların ve gecelerin hürmetine bizleri bağışla. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli. Bizleri yara bere almadan, ötelerdeki güzelliklere ancak sen ulaştırabilirsin. Ve bugüne kadar elli defa çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor. Kusurlarımızı sana açıyor. Günahlarımızı itiraf ediyor. Ve bizlere yeniden iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi. Ey kendisine yükselen elleri boş çevirmeyen. Bir süre ayrı düştükten sonra dönüp sana gelenleri kovmayacağını vaat ediyorsun. Sana yönelenlere hep gelin gelin diyorsun. Ey Rabb, Bütün kusur ve hatalarımızla beraber müsaade buyur. Biz de geldik diyelim. Geldik ve şu mübarek gün ay ve gecelerde sana yolların amansızlığını... Nefis şeytan ve hevanın imansızlığını Bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz Bilhassa Her zaman hatalara açık duran Günahlara meyyal bulunan Ve ululuğuna karşı hep saygısız davranan Serkeş nefsimizi sana şikayet ediyoruz Sen bizleri Nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur Ya Rabbi Bizleri büyük küçük hatalardan günahlardan emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır ya Rabbi lisanlarımızı yalandan gıybetten iftiradan senin sevmediğin hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle ya Rabbi kalplerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle ya Rabbi niyetlerimizi ihlaslı kıl ya Rabbi ve bize lütfettiğin bütün şeylerden de bereket ihsan eyle ya Rabbi ey talihsizlerin sığınağı ey acizlerin güç kaynağı ey dertlerin tabibi ve ey yolda kalmışların yol göstereni şu anda duygularımız derbeder davranışlarımız ahenksiz Çoğumuz itibarıyla ümitlerimiz sarsık, dünyanın durumu boz bulanık, işte böyle bir dağınıklık içinde sana geldik. Böyle gelenlerin ilki değiliz, sonuncusu da olmayacağız. Rahmetin bu garip pişmanların ümit kapısı. Şimdiye kadar gelip senin kapında ihtiyaç ishal edenlerden boş dönen hiç olmamış. Hiçbir pişman da o kapıdan kovulmamıştır. O kapı senin kapın. Onun başkalarından farkı da her gelene affındır. Bizi hilm silminle güçlendir ve affınla bizlere muamelede bulun ya Rabbi. Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının sultanı Rabbimiz. Şu mübarek aylar geceler hürmetine binler, yüz binler senin karşında gelecek, el açıp senden isteyecek. Bizler de ellerimizi sana açıyor ve külliyet kesbetmiş niyaz edalı soluklarımızla kullarına her zaman açık bulunan, hiç olmazsa aralık duran rahmet desenli kapının tokmağına inleyerek dokunuyor ve biz geldik diyoruz. Herkesi ve her şeyi görüp gözettiğine, her sese ve herkese merhamet ettiğine gönülden inanarak senden uzaklığımızı geçici dahi olsa görmüyor. Günahlarımızı af çağlayanların içinde tasavvur ediyor. Senin avfu safına bakıyor ve ümitlerimizi ona bağlıyoruz ya Rabbi. Ya ilahe alemin mescitlerimizde Kur'an okunuyor. Minarelerimizden dinin temeli ezanlar yükseliyor ve biz mabetlerimizde mescitlerimizde bülbülü hoş eda nameler dinlemeye erdik. Sen bu nameleri kesip bizi inkisara itme ya Rabbi. Hazreti Muhammed'i güldüren, Kur'an'ın manasını güldüren, eslafı, ervahı, eşbahı güldüren bu manzarayı mahkûs edip bütün bu gülenleri şu mübarek aylarda ve gecelerde ne olursun Allah'ım? Ağlatma ya Rabbi. Ey Rab, ellerimiz, ağızlarımız, gözlerimiz, kulaklarımız, dillerimiz, dudaklarımız, yaradılış gayelerinden fersah fersah uzak ve adeta nankörlüğe kilitli. Eller yasak meyvelerde, ağızlar harama açık duruyor, gözler başkalarının kusur müfettişi. Yalan revaşta hıyanet sıradan bir şey, hak ve adaletin ismi var sadece. Vefa kaftanın arkasında ahta hürmet unutulup da bir köşede kalmış Buna karşılık haksızlık firavunları utandıracak bir dorukta Makam sevgisi, şöhret hissi, rahat etme düşüncesi Boyunlarımızda adeta çelikten bir kement Her biri birer çukur olan bu duygulardan bir türlü kurtulamıyor Ve özümüzle bütünleşip kendimiz olamıyoruz ne olur bu durumdan bizleri kurtar ya Rabbi. Allah'ım dünya ve ukba kazancı adına ne ciddi bir hesap ne de tutarlı bir plana sahibiz. Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz. Kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz. Zamanı suçlama, şartlara lanetler yağdırma da ayrı bir avunma yolu. Bütün bunlara rağmen ya Rabbi. Bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz, Kendimiz edip kendimiz bulsak da, Rahmetin istihkaklarımıza lütuf televününü haklar bahşedecek genişlikte, Sen bizlere lütfunla muamelede bulun Ya Rabbi. Ey kainatın sultanı, Dualara cevap veren Sen, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren Sen, Devrilenleri kaldırıp doğrultan Sen, Çatlayıp kırılanları sarıp sarmalayıp tedavi eden de sensin. Senden ayrı kalışımız ruhlarımıza renkler attırdı. Nefsanilik ve gaflet ibadetlerimizin mana ve özünü alıp götürdü. Samimiyetsizlik dualarımızın kolunu kanadını kırdı. Sinelerimiz bomboş, düşüncelerimiz tutarsız. Kalbi ve ruhi hastalıklarımız bizi yere sermek üzere. Var eden sensin, yok eden de sen. Uzak tutan sensin, yaklaştıran da sen. Sen bizi biz etmeseydin, biz bu duygu duyduklarımızı duyamaz. Ve bize iman neşesini tattırmasaydın, şu söylediklerimizi söyleyemezdik. Verdiklerin, vereceklerinin referansı. Diliyor ve dileniyoruz. Bize yakınlığını duyur. Ve benliğimizde sana karşı yaklaşma heyecanları uyar Ya Rabbi. Allah'ım elimizden tut dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun iş dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi sensizliğin zulmetlerinden zindanlarından halaseyle halaseyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma ya Rabbi senden kalplerimize ışık iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızda yeniden inşa ederek ruhlarımızı ahsen takvim sırrını duyur ya Rabbi. Ey affetgiyesinin önünde rahmet tahtının sultanı ya Rabbi. Dokuz asır tevhide bayraktarlık yapmış bir milletin torunları olarak biz senin adını omzumuzda taşımaya, afaktan afaka serhat türküleri söyleyerek gezmeye, kaleleri aşmaya, cihana muazene getirmeye, insanlık için denge unsuru olmaya alıştık ya Rabbi. Sen bizi buna davet ettin. Sizi ifrat ve tefritin ortasında ümmeti vasat yaptın dedin. Bizler de böyle olmaya alıştık. Sen bizleri devletler muazenesinde, Olması gereken ufka ulaştır Ya Rabbi. Ey yüceler yücesi. Cihanın çeşitli yerlerinde yeni gelişmelerin olduğunu duyalım. Ve bunların şükrünü eda etmek için iki büklüm huzuruna gelelim. Minarelerden hakiki manasına uygun Allahu Ekber nidalarının yükseldiğini duyalım. Gözyaşlarımızı ceyhun ederek huzuruna koşalım. İki büklüm rüküya varalım bu az oldu diye secdeye kapanalım gözyaşlarımıza muhtaç seccadeleri ıslatalım ve pek çoğumuz bu neşvenin içimizde hasıl ettiği mevcelenme ile canı dudağına gelmiş kalbi durmuş insanlar olarak ruhumuzu sana teslim edelim İnşira beşaret ve beşaşet içinde şadırvanların temiz güvercinleri gibi kanat çırpalım sana yükselelim Bedir'in arslanları gibi, Uhud'un kaplanları gibi, cihan tarihinde benzerine az rastlanan harika nesiller gibi olma yolunda bir hayat sürelim ya Rabbi. Bizi bu mübarek aylar ve geceler hürmetine bu türlü lütuflarla şeref yap eyle ya Rabbi. Ey rahmeti gazabının önünde bulunan, kullarının tevbelerini kabul buyuran ve dua dua yalvaranların nidalarını icabet eden Yüce Rabbimiz, amellerimizdeki eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık döküklüğe değil, hakkındaki hüsnü anımıza ve rahmetine bağladığımız recamıza göre muamele et bizlere ve bizim dualarımıza da icabet buyur. Bizi haybet ve hüsrana uğratma. Ey koruyup kollayan yüceler yücesi, ...bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı bizi azap etme. Şu aciz kullarına, gazabının önüne geçmiş o engin rahmetinle fazlınla muamele eyle. Bizi dünyevi afet ve rezaletlerden, ahiret azabından, kalpleri fenalığa esir düşmüş kötü insanların şerlerinden, ...facir kimselerin komplolarından, düzenbazların hile ve tecavüzlerinden... Bozguncuların kırıp dökmelerinden ve bütün despotların zulmünden sen bizleri ve ülkemizi muhafaza buyur Ya Rabbi. Ya Rabbi bize dünyada da ahirette de iyilikler lütfeyle. Bizleri cehennemden cehennem azabından azade eyle. Ya Rabbi bizi anne babamızı ve bütün inananları büyük buluşma ve duruşma gününde sen mağfiret eyle. Ya Rabbi. Ülkemize ve İslam alemine birlik ve düzen Bütün dünyaya da huzur ve barış nasip eyle Ey yapılan dualara cevap veren Allah'ım Sana itaat edilir karşılığını verirsin Sana isyan edilir sen bağışlar ve affedersin Darda kalanlara icabet edersin Zararı sıkıntıyı ortadan kaldırırsın Hastalara şifa dertlere deva verirsin günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur Ya Rabbi. Ya İlahi Alemin. Bu aylarda ve bu mübarek gecelerde okunan Kur'an'dan, getirilen salatu selamlardan, terenüm edilen mevlüdi i şeriflerden, ilahi ve kasidelerden, hasıl olan sevaplardan, başta Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü selam olmak üzere, bütün enbiya ve murseline dine, diyanete hizmet etmiş insanlara, bütün eş, dost, akraba, arkadaş ve arkadaşlarımıza, bütün yakınlarımızı ve büyüklerimize, gazilerimizi ve şehitlerimize, ülkemiz, dinimiz, Kur'an'ımız, bayrağımız için, hizmet etmiş bütün insanlara, hediye eyledik, sen ruhlarını haberdar eyle ya Rabbi. Onları da hissedar eyle ya Rabbi. Ey yüceler yücesi. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, mualla aile efradına ve bütün eshab-ı güzinine selatü selam ederek ve şu mübarek aylarda ve idrak edeceğimiz gecelerde bunları vesile edinerek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbi. Elleri geriye boş dönenlerden eyleme. Amin, amin, amine ya mu'ine ve selamun anen ve Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.